Çıktık, ayrıldık. Siz şimdi evinizden ayrıldınız, öyle geldiniz, evden ayrılıyor. Dönülürken eve gideceksiniz. Bu ayrılmasaydınız tekrar eve dönmenin manası olacak mı? Olmaz. Demek ki ayrılıyorsun sonra tekrar birleşmektir. Gelmektir tekrar. Anla, kul farkı olmasa olduk ortadan kalkar. Şimdi bizim Darlaydı Hoca derdi ki, çocuklar, öbür tarafa biraz günahkar gidin. Günahkar gidin. <gülüyor> Niye hocam? Oğlum, Peygamber'i biz şefaatçi veririz. Allah der, Rahman der, Rahim der, akılıyor, akılıyor, tamam. Peki herkes öyle günahsız, suçsuz gitti. Perşembenin şaksa parçığı nerede kalacak? Allah affedici bu kurbanı nerede kalacak? Herkes geç, bu da olmaz. Yani herkes bir hak etti, her gece bu da. Ha. Onun için e, şeyden e, Allah'ın kub farkı olmasa, kulluk orta kalkar, kulluk Ubudiyeti ve ibadet demek. Ubudiyet, ibadet eden. Ubudiyet, kulu basitleri. Allah kendini, et, kendini eşe ibadet eder kendine Ama kul ibadet eder. O takdirde ibadet ortadan kalkmış olur. Yani fark olmaz. ibadet ortadan kalkar. Kul, kul Olacak ki, Allah doğrusu. Kul olmasa Allah'ı kim bilecek? Zaten Allah, bilin, ben bilinmekliğimi istediğim için insanı yarattı, değil mi? İnsan yarattı, şimdi şey bu da dini yaşıyor, bu da ben bilineyim istedi Allah. Bilinmek istedi, kendini o kurda görmek istedi. Yaratı, kur, insanı bir eser yaratır yapar. O, o, o eserde senin zevkin vardır, aynı şeyi sen yapsam, ben yapsam farklı bir şey yaparız. Sen zevkinin verirsin, benim zevkinin başka bir yol Kul olmazsa ibadeti kim yapacak? İnsan günah işlemese, günahkar olmasa Allah neyi affedecek? O'nun Rahman, Rahim, Kapur şeyleri ne olacak, sıfatları ne evet. ben günah işleyeceğim ki, Allah beni affedecek, Kapur, affedecek, ama ben de günah işleyeceğim, Peki. ben kulluğum yapacağım, kul evet. günah değişecek, ben de günah kâresi, ama bu, bu, bu günah, hak yemek olmasın da, kimse halkı üstüne, küçük, ufak tefek kaldı, şey, O da bana güveniyorsun Allah'a inşallah. Kapurlarım diyoruz. Yani. Bana güveniyorsun. niye güveneceksin ki? Kapurlarım için yarabiliyorum. Sana geldim. Sana geldim ya. Ben ben sana böyle geldim yarabiliyorum. Buyurun. Demek ki Allah'ın da o varlığını ben böyle anlayacağım. Ben atlayacak Allah'ım. Allah Teala Âlemlere rahmet olsun diye gönderdiği varlık alemini nurundan yaratan Muhammed bile kul mudur. peygamber imzasını atarken Müslüman'ın parmağını parmağını. Allah'ın kulu ve resulü başlar. Allah olan kulunu söylüyor. Arkasın Allah'ın Allah'ın derdi. Niye peygamberliğe sen senin kulun verirsen peygamberen diyor. Kişi yani insanlar kulluk bilincinden bir an olsun satmamalı. Ben Allah'ım buluyorum. Koca peygamber kulum demek ki ben de ben de ben de aşkı, imanı ameli fikri, izikli ve bütün nesilat imkanlarıyla Allah'ın, Allah'ına yönelip koşmalı. Allah ne istiyorsa, ne demişse, bana ne yiymiş, yüklü demişse, ona koşmak yapmayayım, ibadetimi, hayrımı, şerimi, bir insan yapabileceği ne varsa yapmayayım. Onun ile nurlanmalı, aydınlanmalı ve e, Allah'ın tecellilerine, şimdi burada bir arkadaşımın yanlışı var, o da, da başka yerlerde Allah'ın tecellinin türüne, yani o elbiseye bürünüp, o elbiseye bürünüp, Hakk'a dönüşün seferberi içerisinde olmayı. Yani hakk'a ne dersi onu yapıp, yaşayıp, o şekilde Allah'a dönmelidir. Gelelim burada, Bizim mevleri seman taki şuşuk taktığına şehv ostu vardır. Oraya gelen saat kul otağında kul gelir kul sevazen gider ondan gene böyle izin ise gider ve sema başlar. Semada kulunu kulunu nasıl Sıfırdan, fark var, fark var, park, farktan yürür. Bana bildiği en son noktaya kadar var, o halde yer var, o maddeye tercih postun karşısında. Ondan sonra da, o halde 1'liğe erer, 1'liğe de. Tekrar posta doğru döndüğü zaman da tekrar farkı e, tekrar orada. Yani böyle yani, temadi. Yani, şurada, burada o şey fark ve cem hep temadi eder, durur. Dedik ya, başta farktan başlar, vahdeti eder, tekrar yani vahdetle farklı kimi aynı anda yaşar Sadece ikisini birden yaşamak bir marifi. İnsanın camiydi o dur, o dur. Sade apartiyi yaşamak da tek katın korkmuş kuş gibi olmasın. Sadece cemiği yaşamak, orada İstanbul'daki serseride tek şey yaşamış olmasın. İkisini bir arada, birlikte yaşarsan partet yani ama aparttan cemiği bir arada yaşarsan kana çıkıp kuş olursun varacağın varacağın yere onunla marasın. Tüm çökte ikinci birleştirdik. Var Ama meşhurlar bir şey. Kul, yaratanına giden yolun yolcasidir. Allah sefene çıkıyor. Peygamber öyle olur Bir yerden bir yere gitmek için İki ayrı yer olması lazım dedişim. Niye gidiyor? Evne çıkıp bile gördüm. Buradan da başka bir gidecek. Yani i̇ki ayrı birden beni çıktık yerdik. Kululuk ve Allah'lık kul kullukla da Rabbine doğru sepereyler. Doğru Allah doğru değil mi? İnsanlar dünyanın tarafından çıkacak şeylere gideceğiz. Bir şey, bir gideceğiz. Bu yol kulluk ne kadar sürerse sürsün ne kadar süratli olursa olsun belli bir noktada kalkanmış. Hayatın sonu. Bir yer duracak. Gördükken devam. Bütün burada duracak. Kulluk kul, belli bir çizimin ötesine geçemezsin. Allah ne takdir ettiyse o çizdilir. Kulluğun çizdilir. Daha önce geçin, dur bakalım sen de. Sen daha yapacak çok şey var. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de an olsun onun sitle müntihanın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennet-i Mevva Mevva da onun yanındadır buyurmuştur. Bu Hz. E, Cebrail'in de Hz. Peygamber arasında bir Hz. Aslan erkekler. Peygamber Efendimiz miracından, Cebrail'e Hz. Muhammed Sallallahu İbrahim ile Sittliler-Müntah'a kadar geldi. Şöyle, arkadaşlar, o şimdi Sittliler-Müntah dediğimiz Allah yolunda bir merhale, bir sınır, bir ağaç olarak tavsiye ediyoruz sitte Bu aslında insan hakkının son noktasıdır. Ama Hazreti Peygamber'in Sitte-i Münita'sı sonsuzlukta. Hakkı bir Benim Sitte-i Münita'nın bu ya fihat, kapıya kadar. belki Siz öncekideki bazı yerlerde bununki bir ösemi şudan. Yani herkesin Allah anlayışı, Allah'a karşı farklı farklıdır. Yani akret Allah'a karşı anesi farklı farklıdır. Şimdi Hazreti Peygamberin yanında Hazreti Cebrail var. İnsan aklı Cevray, Cevray'da o en yol gösterendir. Masam ki pekden bere kadar yol gösterdi, Aziz Cevray'e, Streminta'ya kadar götürdü. Benim bana da yol gösterene benim aklım, akıl güveni. Yani. İnsanı Cevray'la insan aklıdır. Streminta aklım son son vücudur. Hazreti Cebrail ile, Hazreti Cebrail'in refakatinde Hazreti Peygamber Sirtiler Müntahı'ya geldiği zaman orada Cebrail, Hazreti Cebrail dedi ki yarabbim Allah'ım benim gelebileceğim yer buraya kadar. Yani aklım buraya kadar geldi. Ben seninle güle güle getirdim. Bundan sonra benim bir adım adım sen ne yaparsın? Allah Allah'ın nuru beni yakarsın. Bundan sonra sen, sen kendin gideceksin. Hazreti Peygamber bir iş tereddüt etmedi. Adımı öbür tarafa attı. Yani Allah'ın harimi. Allah'ın Allah her diyor. Ama oraya insan hiçbir ayak bulundu basamıyor oraya. Hiçbir yaratılmış oraya, ayak, ayak basamıyor, derhal yanıyor. Ama hatırlıyken, Allah'a olan sonsuz aşkı ayakını yattı ve gitti. Ne kadar gitti, bilemeyiz. Gök, gök katlarını, gök katlan patlamlarını açtı, yani arkadan mağdurdu, bulaştı. Nasıl büyüyor, bilemeyiz. Ya Resulallah bir adım da atarsam yanarım deniz. Çünkü geldikleri çizgi, yaratılmışlarına uygulayabileceği son çizgidir Ondan ötesi sonsuz kudreti, sonsuz haremiydi. Onu unutur Allah, hiç kimse oraya sokmuyor, müsaade etmiyor. Zaten akıl da 10 noktaya kadar çıkıyor. Ondan sonra akıl yemiyor zaten. Ve bir de büyüklerimden birisi bu, bu akıl bu sıkleti çekmez diye yani bir şiiri de vardı. Baktı bu sıkleti, bu ağırlığı, bu şeyi çekmez. Anne, bu fikri daha çayamadı, aklını kabul etmez. Şaşırıp, aklını kaybedersin. Şurayı ne kaybedersin? Orası Allah'ın taktığıydı. Peygamberi Ağa, Sintre, Sintre, sonra Allah'ın Allah'ın mekanı. Ya yaratıcı güceliğin sonu olmayan halemine girme, gelebilme, yaratılmış olanın karı değil. Dedik ya her yaratılan bir çizgisi vardır. O haremin, başlı, haremin başladığı yer nasıl aklın senin cevabın aklınsa, aklımızın ulaştığı bir yer vardır. Bir velinin ulaşabildiği yer, yer başka de, fakirin ulaşabildiği yer, yer daha başka de, daha başka kimsenin ulaş yerler daha başka de. Onun için sitre daha herkese göre değişir. Senin sitre de herkesin sitre Bu da aklımızı erdirebileceğimiz <gülüyor> Bu da açıyor. Bunu kitabam çıktı Tek tek tek tek, tek, tek soruyorum ki yani evde bir karış karışmadan olsun. Cem için her şeyin Allah'ın varlığında yok olur. Yani kendi nefsini Allah'ın varlığı <gülüyor> yok edeceksiniz. Yoksa yani ölmek değil. Ölmek bedeni ölmek değil. Gene bedenen var otarsın Ancak içindeki o nefsi nefsi varlığı yok geçeceksin Allah'ın yanında. Cem'e gelebilmek için. Cem için her şeyin Allah'ın varlığında yok olması, teneffillah mertebesine meydana gelmesi diyenler de var ki, odur. Şimdi her şeyini, bütün nefsi, Allah'ın her şeyini Allah doğrudan yok edeceksin ki içinde Allah'tan başka hiçbir şey yani o Nakhşî şehrindir, Akkîmanlı Nakhşî Sen çık bir aradan, kalsın seni Yaratan. İçinde seni Yaratan'dan başka hiçbir şey olmayacak. Şimdi namaz kılıyoruz Kapımızda bin bir tane şey var. Aslında kıldığımız namaz dedi. Önerkülah falan değilmiş. Öyle bir şey. Bütün nefsi ağzlığını, isteklerini, fikirlerini o Allah'ın aşkı, için yok ya yok yok, bütün bunun olmamış gibi olacaksınız. Bunlardan zerre kalmayacak ki, içini Allah mutlu olsunlar. İçinde şeyden varken Allah öyle Hepsini yok edeceksin, <gülüyor> fena kirli, altında olmak, bitmez. <gülüyor> Hemen arkası, çok yakın diyorlar, birbirine arayınca güzel var Allah'ta fani olmak amacıne tabii fark. Ya mı seni gördü bu Şimdi burada dostumuz bir bazı evet. isimler vermiş ki doğru burada. Evet. Fakat bu Allah'ta birleşik bütün eriyip, yok olup Allah'a kavuşmak, Allah ile birleşip, bütünleşmek de, demek değildir. Şimdi burada e, o, Nemrut ne dedi? Ben Allah'ım dedim. Nemrut, e, ne dedi? Ben Allah'ım dedim. Onlar Allah'ın zatını Demir, Allah ama Mansur da o hak dedi ama Allah'ın zatı için demedi Allah benim işimdedir diye konuştu fakat onları zamanın sohtaları Allah'ın zatı benim manasında anladılar ve onun öldürülmesine karar verdiler halbuki Mansur Belki bu şeyi daha biraz erken söyledi, belki biraz daha zaman bir şey olsaydı, söylemesedim. Yani zamanları eriyse de, burada Hazreti Peygamber ona Mansur, sen dedi şeriat duvarından bir, maalesef duvarından demedi, sen şeriat duvarından bir kerfici koparken Buraya o kerficin yerine başını koyacaksın. Demek ki her sözün söyleyebilmesi için, de. zaman Eee Gazi Mevlana bitti adam şeyde kıymat değil mi? Yerden. Tabii ki eğer hak diyeceğiz. E ne şeytan diyeceğiz mi? <gülüyor> Ama aradan 2 4 sene geçmiş yani. Ama oturmuş tasavvuf meydana gelmiş şerat yerine oturmuş her şey ne oldu, belli. her şey her hak bircader, her şey gidip yakın tarihimiz Kamu Devi İsmail Masuki genç bir insan, bir yani kongrede İbrahim İbrahim Masuki o çok ünlü bir insan Kamu sepeye çıkıyor, Konya'ya uğruyor. Konya'da o, o İsmail Marşul'un ne şekildi görüyorsa görüyordu. Bilemediğim dedi, onu ben. Görüyordu, çocuğu çok çok seviyor. Dönüşü tekrar bu Buraya buraya geleceğim diyor. Gidiyor, seferden dönüyor, tekrar Konya'ya dönüyor. Babasına diyor ki, İbrahim Marşul Hazretleri'ne bu çocuğu ver, İslam'da gideceğim diyor. Rabb'e tasdikçe Sen de geldin. İbrahim Ağa Şöze'de bir bir, bir, bir, bir, bir kurban yedi. Hasit İbrahim'in halledi, İsmail. Hasit İbrahim oğlu Hasit'i, İsmail kan vermedi mi? Kurban yedi, neyse koş bir, bir, bir kurban kâf kendi gidiyor. Onun geldi. İsmail Masuk Hazretleri, kuyum çocuk, gidiyor İstanbul'a böyle bir kez daha ufku açılıyor. Bütün camide vaazlar falan veriyor. Ve bir gün Ayasapya caminde Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah zikrede sema ederken ve bazen ben Allah'ım işte. Allah diyor diyor. Allah'ım Şimdi ekime ne var? Allah'ım diyince benim Allah'ım. E, ya Rabbi diyoruz ya, Allah'ım diyoruz ya bana. Bir de, ben Allah'ım demek ki. O, benim Allah'ım diye zikrederken, tersin bak ben Allah'ım diyince böyle kanunu sıkıştırıyor şu an. Kanunu istemeyi istemeyi İbrahim Alşar Hazretleri'nin bir deneyi tutuyor. Sultanahmetleri'nin bir deneyi ee, Başını kesiyorlar, başını denize atıyorlar. Bedeninde şimdi o şey aynı e, nedeni o İbrahim Paşa Saraykeni'nde bir güçlere kalıyor o nedeni Başında bugün bu kumar bu, bu insana yakın bir yerde solda hatta bir can vardı. Kılınkeninde. Başı doğrudur. Şimdi bakın kelimeler bile yanlış anlaşılmıyor. O ne var? Allah benim diyor, bunun ama Allah'ım benim Allah'ım diyor. benim benim Şimdi böyle yanlış anlaşmalı oluyor. Evet. Aradan kutundanlar geçmiş, evet. hadi ne? Evet. Tabi elen hak diyeceğiz, Allah benim diyeceğiz, benim Allah'ım. Yoksa yok. Gene şeytan mı, ben şeytan farkı verir. Cebrayı bile Cenab-ı Hakk'ın nuruna fazla yaklaşamaz diyor. Bu hadis bizlere yaratana yaratılanlara farkını ve ayrı oluşun net bir şekilde izah ediyor. Hani farklılık. Allah ile kul çizgisi kalın bir şekilde çizilimi. Bu çizgi üzerinde atlaksiyon yapılmalı, o atlaksiyon kelimesi fazla konuşulmamalı manasında. Bir benzetme ile trabezin çamalıdır. En tehlikeli teli bu çizgidir. Ayak kaydıran yer akamış. ı aklamış, aktan ve burasıdır. Peygamber'e Huluhiyet isnadı, Peygamber'e Huluhiyet isnadı, bazı sohbilerin ben Allah'ım iddialarını tehlikeli gibi iddialar ifade ederdim. Ben bahsettiğim şey, bir kelimenin yanlış anlaşılması, benim Allah'ım kelimesinin ben Allah'ım diye anlaşılması, o büyük insanın idamına, yani bu yolda çok fazla ee, söz söylenmemeli. Yani herkes seni yanlış anlayabilir. Yanlış, yanlış. Az söz en güzeli. Az sözle kendi hayatını yaşayacaksın. Azaz az söz söylemeyeceksin burada çünkü yanlış anlaşmalar, anlaşmalar olabilir. Insana tehlikeni şey yapıyor. Tabii ki Sopi insanlarda bazı coşkun hâllerin orada en rahat diyemiyor, coşkunda en rahat diyemiyor. Bunlar biraz az gaz mendirir, daim ona demek de öyle diyor. İnsan kendinden geçer hâli vardır, öyle söylenir. Tamamdır, Bu sarhoz çok hale geçtiğinde sonra seni kulluğa inir. Bakın çok değerli. Hemen bekâ arkasında da, burada da hazırdır. Beni, asal insanın kâmili, farkla cemi bir arada, yani bekâ billahla kulluğu bir arada gideşebilmektir. Ve bekâ billah yani baki ol, Allah da baki olmak beker ikisi aynı yerde olur ve e, büyük veli bir zaten heps bütün velilere de namaz saat sabı seketlerdir. Bu da önemlidir. Pes vakti sınavı. Ne? ne? Kulu olmayan cennet denir. Tamam. Sadece bu şeye farkla kapanıp kalan insanlarda Hı. biraz Hı. E, kim sözsüz yok, kim sözsüz yok, domaziye şey vardır. İkisini bir arada yaşamak var Onun için toz oldukları vardır zaten. Onun için miliyle oluşmuştur. Allah'tan fâni olmak, Allah'ın feydurluğundan rahmet olup yağması kulun gönlüne oluk gibi atmasıdır. Nasıl Allah'tan yağmur yağar, herhalde tabiat, canlı, verilerde Allah fikri, verilerde bir şey, o, o, o, o insanlar et yapan rahmet sana saçılır. Bizler saçan cennet, bundan sonra artık biraz daha şey, e, bunu atıyorum. Allah'ta fani olmak, Beyiz bulunan olarak vanyalması, kulun gönlüne olarak olarak ödeyler. Misrar seçen dener zaman zaman gelip kulu bulması, zaman zaman uzaklaşırken onun peşinden koşulması. Çok bilmiyorum, ee, bazı insanları alır. Artık makası şurada. ben duymam. Bana birisini bulmak, uzak kokudan, mı? Zaman olur. Bir dergahlar da falan o zikri esasında, o neyle kokar, gül kokar, koku insanı bulmaya Ya sen koku bu çiçekli var mı? Yok, varmıyorsan ki bu kok gelmiş, tutucasın. Söylemesi bir gül o, o zikrin verdiği harametle o kok sana gelmiş, şey o oh, geçiyor haydi o kokun sana daima gelmesi dileği bakalım hmm. Çok hain.